Merhaba, biliyorsunuz daha önce bu kanalda Mısır tarihi ile alakalı 7 video, 8 video epey sağlam paylaşımlar yaptım. Ve toplamda 6 saatin üzerinde bütün kaynaklarıyla Mısır tarihini her dönemiyle anlatmaya çalıştım. Bundan sonra da Roma tarihi, Osmanlı tarihi veya İslam tarihi ile alakalı videolar paylaşacağımı söylemiştim. Bunlardan en çok istenen İslam tarihiydi. Zaten İslam tarihi de benim epeydir ilgimi çeken bir konuydu. Hatta YouTube'a başlamadan çok önce dahi İslam tarihi ile alakalı araştırmalar yapmıştım. Lakin sağlam anlamda bir kaynak kurcalaması yapmamıştım. Bugünlere nasip oldu. Son 6-7 aydır ciddi bir şekilde İslam tarihi araştırmaları yapıyorum ve bunlarla alakalı da duyurularımı zaten paylaşıyorum. Haliyle İslam tarihine başlamış bulunmaktayız. Lakin tarihe girmeden önce İslam tarihini nasıl okumalıyız ve İslam tarihini objektif bir şekilde öğrenmek mümkün müdür? Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Çünkü ben bir agnostiğim ve bununla alakalı zaten 2 saatlik bir video paylaştım ve o da 1 milyondan fazla izlendi. Haliyle birçok kişi daha videolarıma bakmadan İslam'ı senden mi öğreneceğiz falan diyerek küfredip çıkacaktır. Lakin bu insanlar İslam'ı kimseden öğrenmiyorlar. Hadi beni geçtim herhangi batılı bir kaynağa bakmıyorlar. İslami kaynaklarda bile bir eleme yapıyorlar. Kimi hocayı kabul ediyorlar, kimini etmiyorlar. Kim işine geliyorsa onu adam sayıyorlar. Ayrıca kendi başlarına bir okuma da yapmıyorlar. Ne Kur'an'a ne hadis kaynaklarına ne Siyer'e hiçbir şeye bakmıyorlar. Sadece ideolojik bir tutumla Baya siyaset yapar gibi şu adam iyidir, bu adam kötüdür, dinim budur, gerçek İslam o değildir, bu değildir diyorlar. Bu kafa yapısındaki insanlar maalesef dini gerçek anlamda öğrenmezler ve İslam tarihiyle alakalı da pek bir bilgi sahibi değillerdir. Onlar anlattığım üzere bir iki tane hoca seçip o hocalar ne anlatıyorsa onu olduğu gibi kopyalarlar ve sağda solda o argümanları naklederler. Zaten bu yüzden bu insanların iman anlayışına taklidi iman diyoruz. Yani gösterişte. Ve maalesef alemin ekseriyeti böyle. Haliyle ben bu seriyi hazırlıyorken epey dikkatli olmam lazım. Zira ben 60 yaşında aksakallı takkeli bir adam olsaydım veya bir imam olsaydım herkes hölöl hocam falan diye peşimde gezerdi. Ve yalan yanlış bilgi versem dahi Kimse buna dikkat etmezdi veya sorgulamazdı veya araştırmazdı. Acaba hoca efendi doğru mu anlatıyor diye düşünmezlerdi. Ben de İslam tarihi videolarını paylaşmadan önce objektif olmak nedir, objektif olmak mümkün müdür, tarihte veya dinler tarihinde ne kadar objektif davranılabilir veya ben objektif değilsem kim objektif, kimi okumak lazım, ben hangi kaynaklara baktım, hangilerini öneriyorum, hangilerini önermiyorum. Ve bu de nelerden fayda ediyor. Bunları bir aktarmak istedim. Zira ben Kur'an videosunda veya Ebu Cehil videosunda paylaştığım diğer İslama ilişkin videolarda hep 10 dakika, 15 dakika açıklama yapmak zorundayım. Bakın kötü bir niyetim yok. Bakın iftira atmıyorum. Bakın şu kaynakta yazıyor vesaire vesaire. Ve bunun da sonu gelmiyor. Haliyle her videomda aman beni dava etmeyin. Bakın bu kaynakta yazıyor. Ben uydurmuyorum demektense. Genel bir açıklama videosu paylaşayım ki diğer videolarımda başka bir açıklama yapmak zorunda kalmayayım. Yahu ben laik Türkiye'de İslam'ı eleştirememek başlığında kinaye dolu bir canlı yayın yaptım ve orada İslam'la alakalı objektif konuşamamaktan bahsettim. Bunun problem yarattığına, hukuken sıkıntılar yaşayacağımıza değindim ve bu videoyla alakalı bile ifade vermeye çağrıldım. Yani insanlar her şeyden kıl kapıyorlar. İslam'dan bahsettiğin anda eğer bir tarikata üye değilsen anında mahkemelik oluyorsun. Bu yüzden de bu seride olabildiğince ince eleyip sık dokunmaya çalışacağım. Peki objektif olmak nedir? Yani ne anlama geliyor bu? Herkes bahsediyor. Objektif, tarafsız, dürüst fakat öyle bir şey var mı? İnsanlar maalesef bu kelimeleri pek de ne anlama geldiğini bilmeden ezbere telaffuz ediyorlar. Mesela İçinde hiçbir belgenin, hiçbir kaynağın olmadığı, baya roman şeklinde yazılmış kitapları bile işte gerçekleri anlatıyor diye sallayan bir zümreyle, içinde komple kaynak bulunan, rapor bulunan, arşivlerden çıkan bir kitabı bile bu proje ya bu devlet bizi kandırıyor diyen bir kitle bulmak mümkündür. Zira bir kişi ne kadar objektif olursa olsun, onu hem objektif bulan, hem de bulmayan bir taraf olacaktır. Yani bütün bir halkın işte bu adam objektiftir, bu adam doğruyu söyler diyerek mutabık olduğu bir adam yok. Zira kimin objektif olduğuna bizler karar veriyoruz. Ve eğer karşımızdaki kişi bizim işimize gelen şeyler söylüyorsa objektif, söylemiyorsa yalancı diyoruz. Örneğin ben İncil'i, Tevrat'ı, bu kitapları eleştiren ve onlardaki mantık hatalarını anlatan videolar yaptım. Altına tonla övgü yorumu geldi. Helal olsun be yürü be koçum böylesini görmedim. Ne alim adamsın bu yaşta maşallah falan diyenler çıktı. Ama aynı videoyu Kur'an için yaptığımda yemediğim küfür kalmadı. Yani başka kitapları eleştirdiğimde mükemmelim, objektifim. Ama o adamların kutsalından bahsettiğimde hakayım Ve bu bir tek benimle alakalı bir problem değil. Aynı adamlar iş İslam tarihi uzmanlarına veya... İlahiyatçılara geldiğinde de aynı tavrı sergiliyorlar. 30 yıl 40 yıl boyunca Arapça öğrenmiş, Arapça eğitim vermiş, kitaplar yazmış hatta Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme etmiş adamları bile yeri geldiğinde kafir ilan ediyorlar. Örneğin kimisi Yaşar Nuri Öztürk'ü gerçek hoca addediyor. Kimisi de o deistti, o zaten dini sömürüyordu, yalancıydı diyor. Aynı şeyi Abdülaziz Bayındır Bayraktar Bayraklı veya Mehmet Bayraktar gibi insanlar için de söylemek mümkün. Veya Mehmet okuyan ya da Cübbeli Ahmet gibi insanlar dahi epey eleştiriye maruz kalabiliyorlar. Ama tabi batılı kaynaklar veya ben gibi işte Müslüman olmayanların anlattığı şeyler insanlar tarafından daha büyük bir ile karşılanıyor. Haliyle bizim işimiz daha zor. Şimdi herhangi bir araştırmada objektifliği yakalamak mümkün mü? Mutlak manada mümkün değil ama şu iki aşamayla en azından objektifliğe yaklaşmak mümkündür. Birincisi belgeyi kurcalayan, aktarım yapan, araştırma yapan kişi ister akademisyen ister yazar isterse bir vatandaş olsun hem sağ kaynaklara hem sol kaynaklara hem negatif hem pozitif kaynaklara bakmak zorunda. Yani Müslüman şöyle söylemiş peki Hristiyan ne söylüyor? Yahudi ne söylüyor? Antik kaynaklar neler söylemişler? Ne var ne yok her şeye bakacak ve bir ön yargıyla bir ön kabulle yola çıkmayacak. Yani ben şöyle bir inanca sahibim bakalım beni doğrulayan neler var? Hadi kendi inancımı kanıtlayayım. Bunu söylemeyecek. Tek yapacağı şey bütün belgelere bakmak ve bir sentez oluşturmak olacak. Ve olabildiğince yorum yapmaktan kaçınacak sadece olan şeyleri sunmaya çalışacak. Lakin bu zordur. Ve bunu yapan bir adama bu tarih anlatmıyor ki bu bir şey söylemiyor ki bu papağan gibi nerede ne okuduysa onları yazmış diyorlar. Yani enteresan millet bunu da sevmiyor. İkincisi şu objektiflik bir tek yazanla değil aynı zamanda okuyanla da alakalıdır. Bu döngüsel bir iletişimdir tek taraflı olmaz. Okuyan kişi de birçok kaynağı okuyacak. Yani ben bir kitabı aldım aha da bizim hoca efendi şöyle söylemiş o zaman doğru budur öyle bir şey yok. O sevmediğin hocalar da ne söylüyor bakman lazım. Batılı kaynaklar, Yahudiler, doğulu kaynaklar, düşmanlar, kafirler, herkes. Sen de okurken ya benim şöyle bir inancım var bakalım bu hoca benimle aynı fikirde mi? Eğer benimle aynı fikirdeyse objektiftir eyvallah ama değilse Yahudi projesi, mason, ajan, bölücü vesairedir. Bu kafayla yaklaşmayacaksın. Çünkü eğer sen objektif değilsen zaten hiçbir belgeyi objektif bir şekilde okuyamaz ve eleştiremezsin. Haliyle istediğin kadar şikayet et veya istediğin kadar tarih anlat bir şeyi öv. Fark etmez. Taraf tutmadan hakikate ulaşmayı amaç edinip her bulduğun belgeyi okuyup şu kesin yanlış bu kesin doğru gözüyle bakmamak lazım. Bakış açısı edinmek lazım. Ben bu amaçlı Atatürk düşmanı kitapları da okuyorum. Çoğu zaman kaybı geliyor ama bakıyorum yani en azından bu adamlar ne düşünmüşler, nerede ne uydurmuşlar veya nerede haklılık payları var anlamaya çalışıyorum. İslam tarihini okurken de böyle yaptım. Siz de benim videoları izlerken öyle yapmalısınız. Ama bu epey zor bir şey ve söylendiği kadar kolay değil çünkü hepimiz İbnül Vaktız yani zamanımızın çocuğuyuz. Bir kültürle, bir dinle, bir anlayışla, bir eğitimle, bir dünyayla büyüyoruz. Siyaset bizi şekillendiriyor, akrabalar bizi şekillendiriyor, çevremiz bizi şekillendiriyor. Birçok etken var ve biz içinde yaşadığımız çağın bir ürünüyüz. Bu yüzden de içinde yaşadığımız çağa göre geçmişe bakıyoruz. Örneğin şu anda kölelik yanlış bir şey ama bin yıl önce değildi. Kimse köle sahibi olmaktan pişman değildi. Bundan utanmıyordu. Ya da 2000 yıl önce antik Yunan'da kadın hakları diye bir şey yoktu ama şu anda var. Veya son 20 yılda bile dünya ne kadar değişti değil mi? Kuşaklar arasındaki farklar her daim kendini gösteriyor. Haliyle hepimiz içinde yaşadığımız çağın ve bulunduğumuz kuşağın bir ürünü olduğumuzdan dolayı 1000 yıl önceki 1500 yıl önceki hikayeleri okuduğumuzda illaki bir ön yargı ile okuyoruz. İşte olabildiğince bu yargıdan kurtulmak lazım. Bakın tamamen değil olabildiğince. Çünkü tamamen diye bir şey yok. Yani mesela Star Wars'u izleyen birisi Star Trek'i izlerken başka bir gözle inceliyor. Benzerlik yakalıyor bu şuna özenmiş bu bundan almış o daha iyiydi bu daha kötüymüş bir sürü şey düşünüyor. Veya Lord of the Rings izleyen birisi Game of Thrones izlerken etkileniyor. Yine benzeşim kuruyor. He, hiçbirini izlemeyip daha en başında yepyeni bir şeye yelken açsaydı bu durumda da herhangi bir kıyas yapma veya eleştirme şansı olmazdı. Ne okuduysa onu kabul ederdi. Mesela bizler Osmanlı ile alakalı okulda eğitim alıyorken ne öğreniyoruz? Şurayı fethettik, burayı kazandık, burayı yükselttik vesaire. Kaybettiğimiz yerlerle alakalı pek bir bilgi yok. Nasıl savaş kaybettik, nasıl hatalar yaptık, hangi padişahlar hangi yobazlıklarla devleti gerilettiler bunları pek de öğretmezler. Ya da kılıç hakkıyla fethettiğimiz bölgede 3 gün boyunca yağma yaptığımız birçok şey kaynaklarda geçmez. En azından bizim kaynaklarda yazmaz. Çünkü bizler kafirin kalbine İslam sancağını diktik gözüyle bakıyoruz. Ayrıntılar o kadar da önemli değil. Ama batılılar... İşte bizim tıpkı Yunanları aşağılamamız veya düşmanlaştırmamız gibi lanet olası Türkler geldiler bize şöyle şöyle kötü şeyler yapmak istediler ama İsa'nın yardımıyla Haçlı askerleriyle onları bertaraf ettik, şunu ettik, bunu ettik. Böyle anlatıyorlar. Bizler Haçlı seferlerine baktığımızda işte kafirler geldiler İslam'ı engellemek istiyorlar diyoruz. Ama yabancı kaynaklara baktığımızda Papa'nın emriyle bütün Hristiyan alemi birlik oldu ve Deccal'e karşı, şeytana karşı mücadele etti. Böyle aktarılıyor. Özetle tarihi batıdan dinleyince farklı, doğudan dinleyince farklı, orta doğudan inceleyince farklı. Herkes kendi tarafına göre anlatıyor ve okurken de illaki bir ideolojiyle, bir empozeyle karşılaşıyorsun. Her tarihçi bir yerde kendi görüşünü aktarmaya ve gerekçelendirmeye çalışıyor. Sen de eğer çok fazla okuma yapıyorsan, Yüzlerce, binlerce kitaba bakıyorsan eğer bir mikse ulaşıyorsun. Yani en azından şöyle şöyle diyenler var. Şöyle şöyle söyleyenler var. En makulü bu görünüyor ama olmayabilir. Net bir şekilde konuşamıyorsun. İşte net bir şekilde konuşamayınca bu sefer insanlar beğenmiyorlar. Çünkü insanlar yumruğunu masaya vurup böyle şöyle olmuştur, şöyle gitmiştir. Diyenleri seviyorlar. İşin komiği ise işte bunu yaptığında objektif olamıyorsun aslında. Şimdi anlaşılacağı üzere daha normal bir tarihten bahsediyorken bile bu kadar problemle karşılaşıyoruz. E bir de dini bir tarihe baktığımızda işler iyice çetrefilli hale geliyor. Yani İslam tarihini öğreneceksen önce İslam'ı öğrenmen lazım, Kur'an'ı öğrenmen lazım. Çünkü bu dinin kaynağı o kitap ve o kitap sayesinde o tarih şekillenmiş. Lakin o kitabı ve o dini anlamak da o kadar kolay değil. Baktığınızda İslam birçok mezhebe bölünmüş ve birçok tarikat var. Bir selefiye göre nakşibendiler gerçek İslam'ı yansıtmıyorlar. Bir nakşiye göre ise nurcular o kadar da iyi değiller. Aynı şekilde şafisi farklı bir anlayış sergiliyor, hanefisi farklı. Herkes gerçek İslam'ın kendi İslami anlayış olduğunu iddia ediyor ve başka mezhepler, başka tarikatlar her ne kadar Müslüman olsalar da dost doğru yolda ilerlemiyorlar. Yani gerçek İslam bu değerli. E Bir ateiste sorduğunda gerçek İslam Arabistan'daki İslam aha adamlar baya şeriatla yaşıyorlar işte der. Lakin bir Türk bunu kabul etmez. Hayır onlar dini anlamamışlar. Doğru İslamiyeti biz yaşıyoruz. Onlar Emevilerin soyundan, onların yolundan gidiyorlar der. Yani ana dili Arapça olan ve doğduğu andan itibaren Arapça okuyan, Arapça konuşan adamlar Kur'an'ı anlayamıyorlar, yanlış yaşıyorlar ama bizler daha Fatiha'yı bile okuyamıyorken mükemmel bir şekilde Kur'an'ı çözüyoruz ve gerçek İslamiyet'i yaşıyoruz. Bu yüzden İŞİD e veya diğer gruplara onlar Müslümanlığı kullanan teröristlerdir diyoruz lakin de Türkiye için onlar gerçek Müslüman değiller İslamiyet'le oynuyorlar diyor. Yani iş gerçek İslamiyet'ten bahsetmeye geldiğinde hiçbir cevap bulunamıyor. Bu yüzden de her grup gerçek İslam'ın, gerçek anlayışın kendi anlayışı olduğunu iddia ediyor. Ve elbette iş İslam tarihi olduğunda da yorumlar değişiyor. Yani bir Şi'den dinleyince, bir Şia anlayışından kaynak okuyunca onların dört halife dönemini ve sonrasını ifade edişleri Epey farklı yani daha Müslümanlardan bile İslam tarihini ve İslam'ı öğrenmeye çalıştığımızda birçok farklı anlatım görüyoruz ve hangisi gerçek buna kendi inancımızla karar veriyoruz. Bize hangisi yakın geliyorsa doğrusu odur yani zaten objektif yaklaşmıyoruz. Ayrıyeten bir Hristiyandan bir Yahudiden dinlediğimizde de onlar zaten düşmandır gözüyle baktığımızdan onlara da inanmıyoruz. Ve belki de tarihsel gerçekliği açık bir şekilde gösterilen birçok olay bize uydurma geliyor. Ve uydurma olan, bayağı efsane olan birçok şey de bize göre gerçek tarih, gerçek din oluyor. Öyleyse ne yapmak lazım? En başında söylediğim gibi her kaynağa bakıp net bir taraf tutmayıp ortalamaya ulaşmaya çalışmak lazım. Ki ben de böyle yapacağım. Yani batılı kaynaklar şöyle söylüyorlar. Ama İslami kaynaklarda da şöyle şöyle itirazlar var. Bir ateist ise şöyle söylüyor gibi birçok yorumdan bahsedeceğim ve size bırakacağım. Yani videolarımı bilgi edinmek maksadıyla dinleyenler epey bir bilgi edinecekler ve epey bir kaynağa da ulaşacaklar. Ama aman hata bulayım aman bir yerde bir yanlış yakalayayım da başka yerlere çekeyim bir yerde bir yorum hatası göreyim diyenler de kendi inançları sebebiyle illaki hoşlarına gitmeyen veya beğenmedikleri kabul etmedikleri şeyler görecekler. Lakin tekrardan hatırlatayım senin kabul etmiyor olman, senin buna inanmıyor olman öyle olduğu anlamına gelmiyor. Başka bir Müslüman da tam tersi benim anlattığım şeyi kabul edecektir. Bu yüzden de ben kesinlikle belli bir İslami anlayışı desteklemek ya da yeni bir İslami tarih ortaya atmak ya da bir manipüle yapmak niyetinde değilim. Ben Okuduğum öğrendiğim şeyleri ve bunlar aracılığıyla vardığım sonuçları sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama problem yaşayacağım adım gibi eminim. Yani Cübbeli Ahmet bir şey anlattığında bir kıssadan bir hadisten bahsettiğinde hiçbir problem yok. Aynı şeyi aynı kaynaktan ben anlattığımda problem var. İşte objektiflikten bahsediyoruz ya maalesef ülkemizin kendisi objektif değil. Haliyle ben objektif olsam ne olur? Olmasam ne olur? Şimdi olaya daha geniş bir açıdan bakalım. Kitab-ı Mukaddes, Musa'ya verilen ilk beş kitaptan yani tesniyeden, bizim bildiğimiz adıyla Tevrat'tan ve diğer peygamberlerin yazdıklarıyla ya da kutsal ruhun aracılığıyla yazılanlarla ve sonraki tarihlerde yaşananlarla dolu karma bir kitaptır. En azından İbrahim'i inanca göre bu böyledir. İncil ise İsa'ya dayanır. Kökeni de İsa'nın ağzından çıkanlar. Diğer bir ifadeyle İsa'nın naklettiği sözlerdir. Zira İsa Hristiyan inancına göre Tanrı'dır ya da Tanrı İsa'nın aracılığıyla insanlarla konuşmuştur. Haliyle İsa'nın ağzından çıkan her söz zaten ayettir. Lakin İncil... Aynı zamanda İsa'nın öğrencileri tarafından veya onun bazı takipçileri tarafından onun hayatının anlatıldığı bir nevi roman kitabıdır. Ayrıyeten daha sonra Aziz Pavlus gibi insanların da öğretileri İncile dahil olmuştur. Ve bir Hristiyan eski ahidi yani Kitabı Mukaddesi doğru kabul ederken yalnızca yeni ahit dediğimiz İncili de ona dahil ederken bir Yahudi veya Musevi İncili ya da Hristiyanlığı kabul etmez. Bir Müslümansa bu iki inancı da tahrif edilmiş kabul eder. Yani İncil ve Tevrat her ne kadar zamanında Tanrı tarafından yollanmış olsalar da hem Ruhban sınıfı tarafından hem de şeytan tarafından saptırılmışlardır. Bu yüzden de hak yol İslamiyet'tir. Ve İncil'de ve Tevrat'ta değiştirilen tahrife uğratılan orijinal ayetler Kur'an sayesinde yeniden yollanmıştır. Bu yüzden de şu anda eski kitaplara ve eski dine inanmak doğru bir yol değildir. Doğru olan onların tamamlayıcısı görevini gören Kur'an'a ve İslamiyet'e iman etmektir. Lakin bir Hristiyan veya Musevi bunu reddeder. Bir Hristiyan Muhammed peygamberin esasında Antikrist yani Deccal olduğunu iddia eder. Zira İncil'de Yuhanna'nın vahiy kitabında kıyamet yaklaştığında ortaya çıkacak olan sahte peygamberlerden ve peygamberin ordusundan bahseden ayetler vardır. Bu sebeple Hristiyanlar, İslamiyet'in kıyameti getirecek olan şeytan dini olduğundan bahsederler. Tabi bu İncil'de açık açık yazmaz. Lakin papalığın aşıladığı inanç tam anlamıyla budur. Aksi halde Hristiyanlık tarih boyunca İslamiyet'te bu kadar mücadele etmezdi. Yahudilerse ne İsa'yı ne de Muhammed'i kabul etmediklerinden, kendi kitapları haricinde hiçbir kitaba iman etmezler ve başka bir mesih beklerler. Özetle hiçbir dinin tarihini objektif bir şekilde ele almak ve hiçbir taraf tutmayıp olduğu gibi görmek mümkün değildir. Biri bir tarafı düşman yapıyorken diğer tarafı dost yapıyor ve dost olan taraf başka bir tarih anlatıyorken düşman olan taraf başka bir tarihten bahsediyor. E madem öyle hiçbir dinin çerçevesinden bakmayalım. Mümkünse ateist bir kafayla okuyalım ne olmuş bunları görmeye çalışalım deyince de yine olmuyor. Çünkü bir sürü mucize, efsane, hikaye ve tarihsel gerçekliği olmayan bir sürü olay var. Ateist kafayla baktığınızda Musa peygamber gerçekte yaşamadı, İsa peygamber gerçekte yaşamadı, Muhammed sadece bir reformcuydu, dağınık halde yaşayan birçok Arabı topladı ve bir imparatorluk kurmaya çalıştı. Ay gerçekte ikiye bölünmedi. Zira eğer bölündüyse bir iz bırakmış olması lazım ve öyle bir iz yok. İnternette bazı fotoğraflar paylaşılıyor ama hepsi hikaye. Ya da ay ikiye bölündüyse Roma İmparatorluğu, Çin birçok medeniyet bunu görmüş olmalı. Yani kayan bir yıldızı bile naklediyorlar. Bir sürü astronom var ama ay ikiye bölündüğü halde kimse görmüyor. Böyle bir şey mümkün değildir. Kimi araştırmacılar Muhammed peygamber bile gerçekte yaşamamıştı hatta gerçek Kabe Petra'ydı diyor. Haliyle bin tane anlayış var ve ben mükemmel bir şekilde objektif bir anlatım yapsam dahi Muhammed gerçekte yaşamadı diyen bir adam beni şarlatan görecektir. Veya oho bu gerçeği görmemiş yeterince araştırma yapmamış yapmış olsaydı zaten benim kabul ettiğim şeyi söylerdi diyecektir. Tekrarı düşüyorum ama maalesef konu böyle. Ve yine anlatayım mesela bir Hristiyan İslam tarihini yazmaya çalıştığında zaten amacı İslam tarihini çürütmek olacaktır. Zira kendisi inanmıyor. İslamiyeti zaten kabul etmiyor. Etseydi Hristiyan kalamazdı. Bu yüzden de Hristiyan acaba bir haklılık payı var mı? Acaba Kur'an gerçekten de doğru bir kitap mı? Ya da Muhammed gerçekten de bir katliamcı mı? Yoksa gül dağıtan iyilik abidesi mi? Hangisi doğru? Bunu görmek istemez. Zaten kendi görüşü vardır, onu aktarmak ister. Aynı şekilde bir Müslüman da kitap yazdığında, İslam tarihinden veya İslamiyet'ten bahsettiğinde ''Alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı, hiçbir günahı yoktu, mükemmel bir adamdı'' mantığıyla bakar ve kendi görüşüne uymayan bütün kaynakları reddeder. Haliyle objektif bir anlatım yapmış olmaz ve bu türden bir insan evrime ya da diğer dinlere ya da bilime karşı zaten ön yargılı yaklaşır. Amacı gerçeğe ulaşmak değil, kendi inandığı şeyi ispatlamaktır. Maalesef özellikle de İslam tarihi araştırmalarında bu büyük bir problemdir. Yani aynı olayın 10 farklı şekilde anlatıldığını gördüğüm olmuştur. Yani ya Muhammed peygamber Hayber vahasında veya Beni Kureyza kabilesinde birçok katliam yaptı, binlerce kelle aldı diyeceğim. Ya da bütün bunlar uydurmadır, batılılar bizi kandırmak istiyor, İslam'ı yok etmek istiyor diyeceğim. Ama böyle şeyler kaynaklarda geçmiş. En erken kaynaklarda bile bunlar yazmış. Hatta birçok Müslüman dahi bunları anlatmış ve gerekçelendirmeye çalışmış. Ya yaptı da iyi bir niyetle yaptı. Aslında yapmak zorundaydı falan. Yani ne yaparsam yapayım problem çıkacak. Bu türden eserler müsaderatıl Alal matlub mecmuası diye ifade edilir. Yani işine gelen şeylerin nakledildiği ideolojik eserler. Yani bir Müslümanın dahi İslami kaynağı kabul etmediği oluyor veya aynı kaynağın ilk 10 sayfasını doğru sayıp sonraki 10 sayfayı doğru saymadığı olabiliyor. Bu kaynağın sahte olmasından veya yanlış bilgi vermesinden değil bizim halkımızın cahilliğinden kaynaklanıyor. Zira adam bilmiyor, okumuyor, hadisi bilmiyor, sihiri bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor okulda din dersinde ne öğrendiyse ve oradan da ne aklında kaldıysa yarım yamalak bilgiyle bir ideoloji satmaya çalışıyor. Bu yüzden de bilgisizliğinden dolayı ya herkes onu kandırmak istiyor gibi düşünüyor ya da olayı kabul edip ayrıntıları reddediyor. Yani Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye gitmiştir ama giderken şunlar şunlar yaşanmamıştır veya ne yaşandığını bilemeyiz. E iyi de ne yaşandığını veya ne yaşanmadığını aktaran kaynakla gittiğini söyleyen kaynak aynı. İş namazı nasıl kılacağımıza geldiğinde ya da Peygamber Efendimizin Mekke zamanında ne kadar sabırlı ve özverili olduğundan bahsetmeye geldiğinde, ona Muhammedül Emin lakabının verildiğinden, onun mükemmel bir tüccar olduğundan, son derece iyi kalpli olduğundan bahsetmeye geldiğinde ya da Hatice ile evlenmesine veya çocukluğuna geldiğinde İbn İsak veya Taberi veya diğer kaynaklar güvenilir, doğrular ama iş Diğer olaylara Medine çağına geldiğinde hepsi yanlış söylüyorlar, hepsi yanlışlar. İş peygamberi övmeye geldiğinde Ebu bilmem kim gayet sağlam bir kaynak ama iş peygamberle alakalı şikayetlerden, şaibelerden bahsetmeye geldiğinde o Ebu Mebu bir şeyler hepsi yanlışlar. Yani burada bir çifte standart var. Bu arada şundan da bahsedeyim. Şimdi ben zaten Müslüman olmadığımdan dolayı bütün hadislere veya siyere veya peygamberle alakalı tüm rivayetlere inanmıyorum. Hatta inanmadığım, saçma gördüğüm tonla şey var ama o şeyleri Müslüman camiası inanmış, iman etmiş vaziyette. Cuma hutbelerinde, din derslerinde veya her ortamda bu kaynaklar, hadisler, siyer veya diğer kitaplar referans alınıyor. Haliyle bir milyardan fazla insan buna inandığı ve doğru kabul ettiği için ben de o tarihi anlattığım için o kaynakları referans alacağım. Yani Diamond Agnostik değil miydi ya? Nasıl oluyor da hadislerden bahsediyor? Nasıl oluyor da Buhari'den Tırmızı'dan alıntı yapıyor? Diyenler olmasın. Ne yapayım başka kaynak yok yani mecburum. Peki neden bu kaynaklara güvenmiyorum? Zira yani tarih usulü diye bir şey vardır. Birincil derece kaynaklar, ikinci derece kaynaklar. İlk elden resmi belgeler ya da 10 yıl sonra 20 yıl sonra yazılmış hatıratlar. Tarihte araştırma yaparken belli bir metot, belli bir yöntem takip edilir. Örneğin günü gününe o anda yazılmış, kayda geçirilmiş ve birçok insan tarafından veya resmi kurumlar tarafından da onaylanmış belgeler güvenilir belgelerdir. Ama 10 sene önce yaşadığınızı anlattığınız ve hiçbir şahidi olmayan bir hikaye rivayettir. Zaten kayda geçirilmeyen tarihe de hurafe derler. Ve İslam tarihi konusunda bu türden bir problemle karşı karşıyayız. Zira ilk kaynaklarımız nelerdi? Hadisler yani hadiseler, olaylar. Ve hadisler peygamberin ağzından çıkan sözlerin kaydedildiği metinler ya da onun hayatının anlatıldığı metinler ya da onun yakınlarındaki sahabelerden ve aile bireylerinden aktarılan onların nakliyle kayda geçirilen olaylardır. Yani bütün hadisler Direkt peygamberin söylediği sözler değillerdir. Bu yüzden de Ayşe'nin aktardığı hadisler ya da başka başka muhaddislerin naklen topladığı rivayetler ve kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa geçmiş, orijinalliği kaybolmuş zayıf hadisler vardır. Olay şöyle, peygamber öldükten sonra hem de yaklaşık 200-250 yıl sonra yani epey bir sonra İslam devleti ya bizim tarihimizle alakalı bir metin lazım. Biz nasıl kurulduk? Bizim peygamberimiz nasıl yaşadı? Dinimiz nasıl yayıldı? Bunlarla alakalı bizim net bir imparatorluk tarihine ihtiyacımız var diyor. Ve muhaddisler peydahlanmaya başlıyor. Peydahlanma kelimesini yanlış anlamda almayın. Türemek anlamında kullanıyor. Zira hiç muhaddislik diye bir şey yokken bir anda 9. yüzyılda birçok muhaddis ortaya çıkmaya başlıyor. Buhari ayrı, Tirmizi ayrı, Ebu Davud ayrı bir sürü kişi var. Ve herkes köy köy gezerek milletten hikaye dinliyor. Bakın 200 250 yıl sonra diyorum. Yani peygamber 630'larda ölmüş, muhaddislerse 850'lerde araştırma yapmaya başlamışlar. Yani 200 yıldır babadan oğla millet hikaye anlatmış. Peygamberin etrafındaki sahabeler ya ben peygamberi şöyle yaparken gördüm, böyle yaparken gördüm. Peygamber bir gün şunu söylemişti, bunu söylemişti diye çocuğuna anlatmışlar. O çocuklar da ya babam zamanında böyle bir şey görmüş diye kendi çocuklarını anlatmışlar. Onlar da benim dedem zaten muhabbetiyle anlata anlata 200 yıl boyunca her nasılsa hiç değiştirmeden bütün hikayeyi kaydetmişler. Ve 800'lerde muhaddisler bütün köyleri bütün civar toprakları gezip kaç tane sahabe soyundan gelen çocuk varsa kaç tane peygamberle irtibat kuran aile varsa hepsinden Dedelerinin anlattığı hikayeleri toplamışlar ve bakmışlar ki aynı hikaye 9-10 farklı şekilde söylenebiliyor. Yani arada değişimler var, yalanlar var veya hurafeler var. Peki bunların hangisi doğru nereden bileceğiz? Yani muhaddisler de kendi aralarında anlaşamamışlar. Zira bu adamlar hem tamamen aynı yolu izlememişler hem de rakipler. Yani birisi daha muteberse öteki otomatikman itibar kaybediyor. Bu adam varken bu adamdan rivayet almaya gerek yok diyorlar. Ve bu gerçekten zor bir şey. Bir düşünün Osmanlı Aşık Paşazade'ye bir tarih yazdırmaya çalıştı değil mi? Veya birçok imparatorluk Bizans tarihi yazdırmaya çalışır. Ya da Moğollar, Moğolların gizli tarihi diye bildiğimiz ama esasında gizli olmayan sarayda öğretilen ve kaynaklarda geçen rivayetlerin toplandığı bir tarih yazdırmışlardır. İşte Arap toplumları da biz nereden geldik, nereye gidiyoruz şeklinde kendi vizyonlarını, kendi ideolojilerini içeren bir tarihe ihtiyaç duymuşlardı. Ve bu tarih de hadislerle veya siyerle gelmişti. Siyer 700'lü yıllarda oluştu, daha genç bir kaynaktır. Peygamberin hayatını ifade eder. İbni İshak bu konuda en önemli, en önde gelen kişidir. Ama o bile 100 yıl sonra yazmıştır. Yani İbni İshak'ın o eseri kaleme aldığı dönemde, Peygamberi gören kimse yaşamıyordu. Hepsi zaten ölmüştü. Buhari ve Tırmızı gibi insanlarsa 810'da, 817'de, 16'da yani peygamberin ölümünden neredeyse 200 yıl sonra doğmuşlardı. E bu adamlar büyüyecekler, rivayet toplayacaklar, ardından diyecekler ki aha bu emminin 10 kuşak önceki babası böyle görmüş, doğru budur. Elbette bir sürü şaibe çıkacak. Bu yüzden de zaten bir hadis kitabı almak istediğinizde 10 cilt çıkıyor yani 10 bin sayfa. Ayrıyeten birçok muhaddis olduğundan kütüb-i sitte dediğimiz altılı hadis kaynakları genelde rağbet görüyor. Ki onlar da esasında işte şu hadis şöyle şöyle 9-10 kaynakta geçmiştir, şöyle şöyle farklılıklarla anlatılmıştır şeklinde gösteriliyor. Lakin okullarda böyle öğrenmiyoruz veya cuma hutbelerinde konuşmalarda ilahiyatçıların eğitim verdiği kurumlarda böyle öğretilmiyor. Adam geliyor oradan bir hadisi okuyor bir gün peygamber efendimiz şöyle şöyle yapmış diyor. Halbuki öyle yapmadığını söyleyen tonla kaynak var veya farklı bir şey yaptığını söyleyenler de var. Bu yüzden de halk belli bir şekilde tarihi öğrendikten sonra başka türlü bir anlatımla karşılaştığı zaman o, bunlar yalan söylüyor demeye başlıyor. Problem bu. Bir taraf hadisleri kaynak alıp Hadislerden, siyerden ve Arap mantığından hareketle Peygamberi katliamcı gösteriyor, sahtekar, düzenbaz, kendi politik kavgası için her şeyi yapmış, zamanında ona kapı açan Medine'ye bile beste kargayı oysun gözünün muhabbetiyle saldırmış. Böyle aktarıyor. Diğer taraf ise günahsız, mükemmel, bla bla bla. Milyonlarca hadis, binlerce hadis kitabı ve onlarca muhadisten gelen aktarımlar ayıklandığında. Bir kanonizasyon yapıldığında en sonunda aha İslam tarihi aha peygamberimizin hayatı budur denmiş. Ki buna benzer bir şey sonra 325'te Roma'da İznik'te bir konsül toplantısında İncil için yapılmıştı. İmparator Konstantin 50'den fazla İncil nüshasını birçok musafı toplattırmış ve 600 kadar din adamını belli bir konseyle bir araya getirip Hadi oturun gerçek İncil'i ortaya çıkarın demişti. Bu esnada birçok İncil İsa'nın peygamber olduğunu söylüyorken başka İncil'ler ise İsa'nın tanrı olduğunu söylüyorlardı. Ve oy çoğunluğu İsa'nın tanrı olduğu yönündeydi. Ama Arius gibi birçok insan birçok papaz İsa sadece peygamberdir diyordu. Ve bu türden kitaplar İncil'ler yakıldı veya apokrif diye etiketlendi. Barnabas İncil'i gibi daha sonradan yazılan birçok İncil de böyledir. Eğer o gün oy çoğunluğu İsa'nın peygamber olduğu yönünde olsaydı bütün Hristiyan tarihi bambaşka olacaktı. Belki de birçok Hristiyan mezhebi İslamiyet'e geçecekti ve Muhammed'i peygamber sayacaktı. Yani bu kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz ve İslam tarihinde de aynı şey yapılmış. İşte tam da bu yüzden iş Kur'an'a veya İslam'a inanmaya geldiğinde bir ehli sünnetçiler yani peygamber ne yaptıysa onu yapanlar ve hadis olmadan İslam olmaz diyenler 2. Bir tek Kur'an yeter, Kur'an apaçık bir kitaptır, Kur'an'dan başka kaynağa gerek yoktur diyenler var. Yani İslam camiası bu açıdan bile ikiye bölünmüş. Birçok Müslüman vardır ki hiçbir hadisi kabul etmez, hatta Buhari için şeytan falan der. Yani bütün bu muhaddisleri sahtekar sayar. Ama hangisi doğrudur söylemek mümkün değil. Dine inanmak için, İman etmek için bir tek Kur'an'a inanmak yeterli. Fakat peygamberin hayatından, savaşlardan yani Uhud'dur, Bedir'dir, Hendek'tir bu tür mücadelelerden ve Mekke, Medine döneminden ve diğer birçok şeyden bahsetmek için hadislere bakmak zorundayız. Mecburuz çünkü bunlar tarih. Bunlar anlatıyor. Başka bir yerden okuma şansınız yok. Kur'an peygamberle alakalı birkaç bir şeyden bahseder. Ondan sonra bazen bilimle alakalı ayetler, bazen ahlakla alakalı ayetler, bazense cennetle cehennemle alakalı ayetler vardır. Yani İncil'de olduğu gibi, İsa'nın hayatının anlatıldığı gibi baştan aşağı peygamberi veren bir kitaptan bahsetmiyoruz. Bu yüzden de hadislere bakmadan peygamber hakkında konuşmak imkansız hale geliyor. E, peygamber hakkında konuşamıyorsan, hiçbir hadise güvenemiyorsan Öyleyse kitabın toparlanış sürecinden, dört halife devrinden ve peygamberin peygamberliğinden bile emin olmak mümkün değil. Kur'an'da istediği kadar bu kitap değiştirilmeyecektir. Bu kitap son kitaptır, peygamber son peygamberdir yazsın. Ne yazarsa yazsın. Kur'an'da yazan şeyleri doğrulayacak olan şey hadisler ve eğer hadislere güvenmiyorsak Kur'an'a da güvenmek mümkün olmaz. Ama bu durumda İslamiyet kalmaz. Zaten bu yüzden 1400 yıldır bütün İslam alemi, bütün Arap toplumları, hadisleri, siyeri ve rivayetleri kabul etmiş. Her mezheppe illaki bir hadise dayandırılan bir anlatım veya bir kıssa kıymet görmüş. Tekrar söylüyorum bakın bu önemli. Batılı kaynak, doğulu kaynak, ateist kaynak, siyonist kaynak fark etmiyor. İslam tarihiyle, peygamberin hayatıyla, dört halifeyle, Kur'an'ın yazılışıyla... Ayetlerin nüzul sebebiyle yani şu olay yaşandı, şu ayet indi gibi sıralamalarla alakalı bile en net ve en büyük kaynaklar hadis kaynakları, siyer kaynakları. Ve bunlar maalesef birincil kaynak diye ifade edebileceğimiz tarih ilminde kıymet gören kaynaklar değiller. En Müslüman görünen ve İslamiyetle alakalı 30 tane kitap yazan hoca da bu kaynakları kullanıyor en İslam düşmanı görünen kişi de bu kaynakları kullanıyor. Yani hadisler bize şöyle bir İslam anlayışı sunuyorlar. Bir gün peygamber bir köpeği okşasın ve ardından abdest alıp namaz kılsın. Bu peygamberi iki tane adam görsünler. İki tane sahabe. Bir sahabe şöyle diyecek. Hmm bak peygamber dediğin hep abdestli olur. Demek ki bu köpeğe dokunduktan sonra abdest aldığına göre köpeğe dokunmak abdest bozar. Öyleyse köpek çok da temiz bir hayvan değildir. Belki de mekruhtur. Yaklaşmamak lazım. Diğer bir adam diyecek ki ya peygamber bir köpeğe dokunmakla veya bir şeyi ellemekle zaten kirlenmez. Köpek de Allah'ın yarattığı temiz bir hayvandır. Peygamber içinden gelmiş köpeği okşamış sonra gitmiş abdest almış. Köpeğe dokunmak abdest falan bozmaz alakası yok. Şimdi bu iki görüşün de sahiplendiğini varsaydığımızda bir taraf köpek düşmanı olacaktır. Diğer taraf hiçbir şey yapmayacaktır. Ve dört mezhebe baktığımızda yok kertenkele öldürmek sevaptır, yok eve köpek sokulmaz, köpek haramdır. Bin tane rivayetin dolaştığını görüyoruz. Hatta namaz kılma şekilleri bile değişiyor. Kimisi elini şöyle bağlıyor, kimisi böyle bağlıyor. İşte bunlar hadislerden kaynaklanıyorlar. Ama elbette bütün bunlardan önce ilk kaynağımız Kur'an'dır. Zira İslamiyet'in dayandırıldığı kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Ve hadisler veya peygamberle alakalı yazmalar da Kur'an olmadığı takdirde bir kıymet kazanmazlar. Bu yüzden bende Diyanet'in eski çevirisi, yeni çevirisi veya Yaşar Nuri Öztürk'ün çevirisi, bununla beraber Elmalılı Hamdi Yazır'ın çevirisi ve yine hak dini Kur'an dili gibi bir takım tefsirler ve Risale-i Nur yazmaları var. Yani Kur'an'la alakalı epey bir metne sahibim ve bütün bunları 14-15 yaşlarından beri okuyor. Ve eğer bir videomda bir ayetten alıntı yapacaksam veya Kur'an'da şöyle yazıyor diyeceksem hemen bütün bunları açıp hepsinde o ayetle alakalı aktarılanlara bakıyor. Yani bir şaibe var mı? Biri başka çevirmiş, diğeri başka mı çevirmiş? Ona göre naklediyorum. Ama şu anda bu o kadar da önemli değil çünkü zaten internette bir sürü Kur'an sitesi var ve orada 100 tane çeviriyle aynı ayeti görme şansınız var. Musa'nın attığı asayla alakalı biri yılan oldu yazıyorken öteki ejderhaya döndü falan diyebiliyor. İşte bütün bunları sizler de internetten kontrol etme şansına sahipsiniz. Haliyle istiyorsan şuraya 1000 tane kitap biz pek de bir anlamı yok. Önemli olan doğru olup olmaması. Ve ben bir ayetin tercümesini verdiğimde sen yalan söylüyorsun öyle yazmıyor ben baktım benimkinde farklı tercüme etmişler diyen dangalaklar şu ufacık farkı bile bilmiyorlar. Ulan bin tane çeviri var zaten her hoca başka bir meal vermiş ben ne yapayım yani. Sonraki kaynaklarım tabii ki anlattığım üzere hadisler Buhari'nin toparlanmış muhtasarı veya kötü bir sitte fakat bütün hadis kaynakları bende matbu şekilde yok. Zaten kitaplık turunda falan da göstermiştim bende olanları. Bende olmayanları almıyor olma sebebim de hem çok pahalı olmaları hem de internette zaten bedava bir şekilde okunabiliyor olmaları. Yani korsana giriyor biraz ama pdf bir şekilde zaten 10.000 sayfa hadis külliyatına ulaşmak mümkün. Adamlar fotoğrafını çekip tek tek yüklemişler. Yani oradan da okunabiliyor. Ama elbette 15.000 sayfa hadis okumadım. Zira işime yaramaz. Ben işime yarayacak dönemlerle alakalı hadislere bakıyorum. Örneğin Mekke dönemiyle alakalı video yapacağımda Mekke dönemi araştırmalarımla alakalı Mekke'de ne yapılmış ne edilmiş peygamber hicret yapana kadar Mekke'de neler yaşanmış bunlarla alakalı neler söylenmiş 300 sayfa 400 sayfa onlara bakıyor. Haliyle esasında araştırmalarım çarpraz okuma yönteminde ilerliyor. Baştan sona okuduğum kitaplar da var ama 10.000 sayfalık külliyatta da şimdi Sürekli okuyacak halim yok. 70 yıldır imamlık yapanlar da o kadar okumuyor zaten. Belli bir araştırma yapılıyorsa o araştırma konusuyla alakalı yazan metinler okunsa yeterli olur. Kalanlar teferruattır. Aslında matbu kitaptan çok pdf okuyorum desem daha doğru olur. Mesela Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabı PDF'dan okundu. İşimi de gördü. Veya Asım Köksal İslam tarihi. Bunlar da keza öyle. En önemlisi İbn-i Sakın Siyer kitapları. Zaten Siyer peygamberin hayatını ele alıyor. Yani bu açıdan da olmazsa olmaz. Yine Taberi'nin tarihi internette pdf bir şekilde var. Bütün kitaplar baştan sona okunmak zorunda değil. Zaten topu topu bir 150 sayfa falan yani orada işimize yarayacak olan bölüm. Ayrıca bütün bu ateist yazarlar yani İlhan Arsel veya Turandursun ya da başka başka yazarlar hepsi bu kaynaklardan istifade ederler. Arif Tekin'in yazdığı kitaplar veya din bu kitapları veya hemen hemen her kıssa bir rivayet zaten bunlardan geliyor. Yine internetteki büyük kaynaklardan bahsetmek gerekiyorsa direkt İslam ansiklopedisi. Yani taraflı, gerçek anlamda hiç objektif değil ama en azından kaynak gösteren ve istediğiniz her şeyi madde madde veren bir ansiklopedi ve internette bedava şekilde var. Haliyle hani 3000 lira verip de arka plana koymak anlamsız. Sizler de bir şey merak ettiğinizde hemen İslam ansiklopedisi yazıp arattığınızda karşınıza çıkacaktır. Matbu kaynaklardan bahsetmek gerekiyorsa eğer Leslie Hazlett'in ilk Müslüman kitabı epey işime yaradı. Kendisi bir agnostiktir ve musevidir. O da yine siyerden ve hadislerden istifade etmiştir. Olabildiğince objektif yaklaşmıştır. Bence İyi bir kitap yazmıştır. 300 sayfa civarında. Martin Lynx'in de Mekke'nin tarihi kitabı güzeldi. Ama yani Martin Lynx daha sonradan İslamiyet'e geçmiş bir batılıdır. Yine objektif değildir. Adam ben aydınlandım, hakikati buldum kafasıyla baktığı için her şeyi kendi gördüğü gibi anlatıyor. Ama yine de hani ince bir kaynak. 90 sayfa, 100 sayfa iş görecek bir kaynak. Yine Asım Köksal'dan Peygamberler Tarihi eseri var. O da güzel İki kitap yani rehber kitap olması bakımından iyidir. Her sayfasında bir dipnotta kaynağını gösterir. Objektif değildir ama toparlama eserdir yani iş görür. Bununla beraber Arap topraklarından, Arap coğrafyasından ve dönemin çağdaş yazarlarından hareketle peygamberin hayatını görebileceğim kaynaklar bulmak bakımından batılı bir takım kaynaklar işimi gördü. Örneğin Humberto Eco'nun Ortaçağ kitaplarının birinci cildi. Karışmasın dört tane var. Bize yarayacak olan ilki. Ayrıyeten yine Susan Bauer'ın 3 kitaptan oluşan Dünya Tarihi serisi vardır. Orada da Orta Çağ serisi işimi görmüştü. Daha doğrusu kitabı. Yine Edward Gibbon'ın 8 kitaptan oluşan Roma İmparatorluğu'nun gerileiş ve çöküş tarihi kitapları vardır. Bu da epey sağlam bir seridir. Ama 5. kitabın sonuyla 6. kitabın başı işimize yarayacaktır. Ben bütün bu kitaplardan bahsediyorken 8 kitap o, 4 kitap diğeri, 3 kitap diğeri bu baştan sona hepsini okuduğum anlamına gelmiyor. Çünkü İslam tarihiyle alakası olmayan bölümler var. Onları okumak bu videolar için işime yaramaz. Daha sonra başka bir dönemle başka bir konuyla alakalı araştırma yaptığımda yine bu kitaplarda ilgili bir bölüm varsa eğer onları da okurum zaten. Yani... 35.000 sayfa bir anda bir video için okuyamam zaten. Vaktim yetmez ve öyle bir okumanın da pek bir faydası olmaz. Zira o kadar çok şeyden bahsediyorlar ki bir süre sonra okuduğunuz şeyleri unutmaya başlıyorsunuz. Belli bir konuyla alakalı ne kadar çok kaynağınız varsa ilgili bölümlere bakın. Zaten benzer olayları birçok kaynaktan farklı farklı okuduktan sonra aklınıza yerleşiyor. Şu şöyle söylemiş Umberto Eco ise böyle yazmış. Ama Edward Gibbon da böyle naklediyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim okumam gereken daha birçok kitap var ama bu kitaplar peygamberin hayatıyla alakalı değil sonraki dönemle alakalı kitaplar. Ben şimdilik peygamberin hayatıyla alakalı çalışmalarımı tamamen bitirdim. Bakabileceğim bütün kitaplara baktım. Epey sağlam bir okuma yaptım yani 6-7 aydır uğraşıyorum zaten ve 4 halife döneminin de ortalarına geldim. Ve ben İslam tarihi videolarını hani ayda bir video olmak üzere paylaşacağım. Arka arkaya her hafta paylaşmayacağım. Bu yüzden hani peygamberin hayatını bitirene kadar zaten bir 5-6 ay daha geçmiş olacak. Ben muhtemelen peygamberden sonrasına 6. videoda, 7. videoda değinebileceğim. Ve bu 6-7 aylık süreç esnasında o okuyamadığım, Henüz vaktimin yetmediği diğer kitapları da okumuş olacağım. Ayrıca şu anda önereceğim bazı kitaplar da direkt peygamberin hayatıyla alakalı değiller. Çünkü ben öneri yapmaktan ziyade kendi okuduğum kitapları anlatıyorum. Hani bakın şunları okudum, şunlardan bilgi alacağım. Örneğin Anne Mary Schimel'ın İslam'ın kısa tarihi kitabı var. Adı üzerinde İslam'ın kısa tarihi, peygamberin hayatı değil. Ama o kitap sonraki videolarımda da işimi görecek. Ya da yine Leslie Hazleton'ın ilk Müslüman kitabı komple Peygamber Muhammed'le alakalı olsa da Peygamber'den sonra kitabı adı üzerinde Peygamber'den sonrasını anlatıyor. Ama onu da okudum ve şu anki videolarda işime yaramayacak. Yani okuduğum birçok kitap şu ilk 5-6 videoda esasında pek bir şey ifade etmeyecek. Ama o kadar okuduğum halde 300 sayfa 400 sayfa emek verdiğim halde hiç kullanmayacağım, hiç alıntı yapmayacağım kitaplar da var. Yani her okuduğumu da anlatmıyor, her okuduğumu aha bu doğruymuş diye göstermiyor. Zira bazı kitaplar gerçekten fazla ideolojik. Mesela daha önce İslamiyetle alakalı okunması gerekenler videosunda önerdiğim birkaç tane kitap böyle. Hadi oralarda okuyun işinizi görür demiştim ama o hiç bilmeyenler için. Hiçbir bilgi sahibi olmayan hani yüzeysel üstün körü, en azından fikir edinmek için o kitapları okuyabilir. Ama yeterince okuma yapmış insanlar zaten 15 sayfa okuduktan sonra bu ne yav diyeceklerdir. Örneğin Mehmet Maksudoğlu'nun Muhammed Peygamber kitabı bunlardan biridir. Kitabın daha ilk sayfasında maymundan geldiysek şimdiki maymunlar niye insan olmuyor türünde argümanlar var. Evrim yalandır, şunlar bilmem nedir. Yani kitap tamamen ideolojik ve kaynakları da doğru düzgün vermiyor. Ama... En azından hani okumuş olayım diyorsanız okuyun Müslüman yazmış ya da Cemil Kılıc'ın yazdığı İslam bu onu da önermiştim halen daha öneriyorum en azından sizi ılımlı Müslüman yapar yani saldırgan tiplere çevirmez ama ilmi bakımdan pek bir kıymeti yoktur yorumdur ki bunu yapan bir sürü insan var adamın biri komünist ve sosyalizm İslam'ı yaymaya çalışıyor. Kur'an'da sosyalizme kapı açan ayetler vardır. Şu sureler zaten bize komünizmi eşitliği falan filan öğretir. Herkes kitabı okuduğunda kendi zihniyetine göre bir şeyler anlıyor. Bazı insanlar bunu kötüye kullanıyorlar. Bazıları da iyi niyetle layık Türkiye, layık Müslüman, ılımlı Müslüman hoşgörü dini yaratmaya çalışıyorlar. Hani bu açıdan bu kitap okunabilir ama İslam tarihi videolarımda hiçbir hayrını görmeyeceğim. Hiç de kullanmayacağım. Başka bir örnek vermek gerekiyorsa mesela bin küsür sayfalık kitaplar var. Örneğin Hayati Ülkü'nün İslam Tarihi kitabı. Büyük hayallerle aldım, büyük beklentilerle aldım ama yazan kişi kendi zihniyetiyle yazmış gene ve batılı bütün kaynakları reddetmiş. Adeta din dersinde camide ne anlatılıyorsa, kaç yıldır ne tekrarlanıyorsa onları söylemiş. Yani diyorum ya dini yazan da kendi dini olduğu için kendine göre yazıyor. Bu durumda beni bırakın zaten Müslüman yazarlar objektif davranmıyorlar. Okuduğumuz kaynaklar objektif değil ki biz objektif olmaya çalışalım. Yine Filipeli Ahmet Hilmi Efendi'den İslam tarihi eseri vardır. O da bin küsür sayfa. O daha iyiydi gerçi yani daha sağlam bir eserdi ama haliyle Müslüman biri tarafından yazıldığı için Müslüman zihniyette ele alınmıştı ama Hayati Ülkü'den ve Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'den epey bir istifade edeceğim. Yani ben inanayım veya inanmayayım Müslümanlar da böyle söylüyor dediğimde göstereceğim bir kaynak lazım. Ama mesela Hasan Aydın'dan felsefi antropolojinin ışığında Kur'an ve Hazreti Muhammed kitabı bu videolarda işimi görmeyecek. Çünkü İslam tarihi namına bir alıntı yapmayacağım. Ha ileride İslam felsefesinden bahsedersek eğer ki o konuda daha öğrenmem gereken çok şey var bu kitabı da kullanırım. Ayrıca katılsam dahi malum sebeplerden dolayı paylaşmayacağım ve videolarımda kullanmayacağım kitaplar da var. Yani ben de isterdim ateist yazarlardan da kullanayım ama olmuyor. Yani her ne kadar kaynağını göstersen de bak adam böyle yazmış Türkçe'ye tercüme edilmiş. Yayın evi çevirmiş yani benden önce bunlarla uğraşmanız lazım desen de kazın ayağı öyle değil. Yani bu ülkede biraz zor. Ya şöyle anlatayım ben bütün İslam tarihi videolarını YouTube'a yüklemeden önce avukatıma göndereceğim. Bir bak diyeceğim yani milletin kulp bulacağı bir şey var mı? Evirip çevirip kıvırıp iftira atabileceği veya suç duyurusunda bulunabileceği bize karşı kullanabileceği bir şey var mı? Zira maalesef o hoşgörü dini veya hoşgörü İslam'ı senin dinin sana benimki bana vesaire muhabbeti lafta. Dolayısıyla objektiflik probleminden önce özgür konuşma probleminden bahsetmek lazım. Her neyse arkadaşlar ben burada anlattığım üzere elimden geldiğince objektif olmaya çalışacağım ve amacım dine küfretmek veya İslamiyet'e saldırmak olmayacak hatta Müslümanların da izlerken zevk alabileceği, bilgi edinebileceği videolar yapmaya çalışacağım. Ama bir yandan da yeterince açık konuşamayacağım için bazı şeyler size kalacak. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. İslam tarihi videolarında görüşmek üzere.